554. konu, Hazreti Peygamber'in Bedir gecesindeki duası, Hazreti Peygamber, Bedir gecesinde hem namaz kılıyor, hem de, ey Allah'ım, eğer şu bir avuç Müslümanı helak edersen sana kulluk yapılmayacaktır, diye dua ediyordu ve o gece Allah bir yağmur ihsan etti.